Bu programda inşallah Kur'an ve sünnet ışığında melekleri tanımaya, anlamaya çalışacağız. Melekler yemeğe ve içmeye ihtiyaç duymuyorlar bizler gibi. Fizik ötesi aleme ait varlıklar olduğundan, onların özellikleri akılla da tam olarak anlaşılamaz. Onlar hakkında bilgi kaynağımız, vahiyler ve Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bize kadar ulaşan, sahih hadisler. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendilerinden bahsediliyor. Melek inancı konusunda bu kaynaklarda bulunan bilgilerle yetinmemiz gerekiyor. Melekler konusunda ayet ve hadislerin verdiği bilgilerin dışında fikir yürüterek herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün değil hatta çok da tehlikeli olabilir. Meleklerin gözde görülmemesi ve duyu organlarımızla algılanamıyor olması inkar edilmeleri için kesinlikle bir gerekçe olamaz. Aynı şekilde akla ve bugün pozitif bilim denilen bilimlere dayanılarak meleklerin var veya yok olduklarına dair kesin deliller ileri sürmekte de mümkün değildir. Çünkü melekler görünmeyen varlıklar. Gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin konusu dışında kalan bir durum. Yani fizik ötesi varlıklar. Bu durumda konuyla ilgili kesin bilgi veren manası apaçık ayetler ve hadisler Müslümanlar için zaten yeterli delillerdir. Zaten Müslüman olmak gayba iman etmektir. Meleklerin neyden yaratıldıkları konusuna geçelim. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir bilgi bulunmuyor. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Melekler nurdan, cinler yalın ateşten, Adem ise topraktan yaratıldı buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifte meleklerin nurdan yaratıldığı haber verilir. İlgili ayetlerden anlaşıldığına göre Melekler insanlardan önce yaratılmışlardır. Zira Allah-u Teala insanı yaratacağını ve onu yeryüzünde halife yapacağını meleklere haber vermişti. Melekler bizler seni hamdinle tesbih ediyoruz ya Rabbi seni takdis ediyoruz. Yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun diye sormaları üzerine sizin bilemeyeceğinizi şüphesiz ben bilirim buyurmuştum. Geçelim melekleri iyi tanıyabilmek için diğer varlıklardan ayıran kendilerini özelliklere, şu maddelere ayırdık konunun daha iyi anlaşılması için. Melekler nurdan yaratılmış, nurani ve ruhani varlıklar. Ne demek bu? Bu yemekten, içmekten, erkeklikten, dişilikten, evlenmekten, uyumaktan ya da yorulmaktan, Gençlik, ihtiyarlık gibi bizlere ait olan fiillerden, özelliklerden uzaktırlar. Bunların hiçbiri kendilerinde yoktur. İradeleri sadece hayra ve iyiliğe yöneldiğinden nefsani istekleri yoktur insanlar gibi. Dolayısıyla iştah, şehvet, hırs gibi duyguları da bulunmaz. Yorulmayı bilmediklerinden dolayı Uykuya ihtiyaçları olmadığından dolayı da, Sürekli zikrederler, usanmazlar. Melekler, yine biz insanlar gibi, Kibre kapılmazlar, kibirlenmezler. Ayet-i kerimelerde, Şöyle aktarılır. Onun huzurunda bulunanlar, Ona ibadet hususunda kibirlenmezler, Ve yorulmazlar. Onlar, bıkıp usanmaksızın, Gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler. Acaba meleklerin yaratılışını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Meleklerin özelliklerinden, bizden farklı yanlarından bir tanesi de, isyan etmiyor ve edemeyecek olmaları. Melekler Allahu Teala'nın emrinden çıkmaz, asla günah işlemez, hangi iş için yaratılmışlarsa, görevleri neyse sadece o iş yaparlar. Sürekli Allahu Teala'ya itaat ve kullukla meşgul olurlar. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılır: Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Melekler devamlı Allah'a ibadet ederler. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin devamlı şekilde Allah'a ibadet ettikleri, onu tesbih ettikleri ve onu zikrettiklerini bildiren birçok ayetler vardır. Onlardan bir tanesinde şöyle buyrulur. Meleklerin arşın etrafını çevirmiş oldukları halde, Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Melekler son derece süratli ve güçlü varlıklardır. Her mü'min meleklerin kanatları olduğuna inanır. Fakat bu kanatların nasıl olduğunu biz bilemeyiz. Meleklerin nurani varlıklar olduğunu söylemiştik. Bunu aklımıza getireceğiz. Bunları kuş gibi veya uçak kanatları gibi maddi gördüğümüz şeylerle nitelemelere konu etmenin doğru olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Kanatları vardır lakin bu kanatlar nasıldır bunun iç yüzünü mahiyetini, ancak Allahu Teala ve melekleri gören peygamberler bilebilirler. Meleklerin kanatlarının fazlalığı onların güç ve sürat yönünden derecelerini belki de Allahu Teala katında değerlerini gösterdiği şeklinde anlaşılmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılır: Gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer Üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir. O gün, Rabbinin arşını, onların üstünde bulunan sekiz melek yüklenir. Arş, Allah'ın yarattığı en büyük varlığı ifade eder. Ve bunu, Kıyamet gününde sekiz melek taşıyabileceğini göre bu ayetten son derece güçlü ve kuvvetli varlıklar olduğu anlaşılır. Melekler çok kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler. Fakat onların gelip gitmesi, inmesi, çıkması insanlarınkine benzemez, benzetilemez. Bir saniyede gökten yıldırımlar indiren Allahu Teala. Onlara da dilediği zaman bütün yerleri ve gökleri bir anda dolaştırabilir. Ayette, Melekler ve ruhlar oraya, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar buyrulur. Buradan da onların ne derece süratli olduklarını net bir şekilde anlayabilmekteyiz. Meleklerin özelliklerinden diğeri Allahu Teala'nın emir ve izniyle çeşitli şekillere veya kılıklara bürünebiliyor olmalarıdır. Hemen aklınıza gelebilir Cebrail Aleyhisselam bazen Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gelirken asaptan dıhye radiyallahu an şeklinde görülmüş, bazen de kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde geldiği olmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere, Cebrail aleyhisselam, Hazreti Meryem'e bir insan şeklinde görülmüştür. Meleklerden bir grup, İbrahim aleyhisselama, bir oğlu olacağı müjdesini getiren, insanlar şeklinde görülmüştü, hatırlarsınız. O da onları misafir zannetmişti İbrahim aleyhisselam, Hatta kendilerine yemek hazırladı. Fakat baktı ki yemek yemediler, korktu, sonra da melek olduklarını öğrendi. Bu ayeti kerimeden meleklerin yine yiyip içmedikleri sonucunu da kolaylıkla çıkarabiliriz. Meleklerin diğer özelliği gözle görülemiyor olmaları. Onların görülmemeleri yok olduklarından değildir. İnsan gözünün onları görebilecek kabiliyet ve kapasitesi yoktur. Yaratılmamıştır. Eğer yüce Allahu Teala insan gözünü onları görebilecek yetenekte yaratsaydı görülebilirlerdi. Melekler peygamberler tarafından asıl şekilleriyle görülmüşlerdir. Çünkü peygamberlerde Aleyhisselam o donanım Allah tarafından verilmiştir. Asıl şekillerinden çıkıp bir başka maddi şekle, mesela az önce örnekler vermeye çalıştığımız insan şekline girmeleri durumunda diğer insanlarca görülmeleri mümkün olur. Zaten o zaman şekil olarak melek şeklinden ve onurdan çıktıkları için kolaylıkla görülebiliyorlardı. Cibril hadisi diye bilinen iman, İslam ve ihsan kavramlarının, tanımlarının yapıldığı hadiste belirtildiği gibi, Cebrail aleyhisselam, ashab tarafından, insan şeklinde görüldü. Elbette ki, melekleri gözümüzde göremiyor olmamız, onları inkar etmemiz anlamına gelmemelidir. Melekler de, ruhumuz ve aklımız gibi, gözümüzde görülmeyen varlıklardır. Nasıl ki, ''İçim acıyor'' kelimesini söylediğimizde, içimizin yandığını söylediğimizde, yanan ve acıyan bir yerimiz yok ama moralimiz bozuk demek istiyoruz. Bunu maddi olarak anlatmamız nasıl imkansızsa, bugün içim sıkılıyor dediğimiz zaman, hayır, içinin bir daralması yok, aynı santimetre kare. Ama hayır, içimde bir şeyler var dediğinizde ancak psikolojik deniyor. Bir ispatı mümkün olmadığı gibi meleklerde ruhumuz ve aklımız gibi gözümüzle göremediğimiz varlıklar. Peygamberler onları görmüşler ve Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Allahu Teala'dan bizzat emir almışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz'e böyle gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadisler meleklerin varlığını kesin bir biçimde ortaya koyar. Ehl-i sünnet alimlerinin ekseriyetine göre insanların içinden seçilen peygamberler meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü Allahu Teala insan için halife tabirini kullanır Kur'an-ı Kerim'de. İnsanı melekler karşısında yüceltir ve Adem Aleyhisselam'a secde etmeleri için melekleri emreder eşya ve alemi meleklere gösterip bunların adlarını sorduğu zaman melekler o zaman cevap veremez. Adem aleyhisselam ise birer birer sayar. Bu anlattıklarım Bakara suresinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Ayrıca meleklerin allah Teala'ya kullukları ve hayırlı işleri, hayırlı şeyleri yapmaları iradeye bağlı olmayan hareketlerdir. Halbuki biz insanlar Allahu Teala'ya kulluğumuzu ve iyi işleri kendisini doğru yoldan ayıracak pek çok engeli aşarak yapıyoruz. Nefs taşıyoruz değil mi? Bir taraftan onu yapma, bunu yapma diyor nefsimiz ama bir yandan da Allahu Ekber diyor. Elhamdülillah namazımızı kılıyoruz. Bazen vesveseler gelse de doğru yolu bulabiliyor insanoğlu İşte bütün bunlar insan cinsinin melek cinsinden üstün olduğunu gösterir diyor ehlisüne talimleri. Bir örnek daha verilmiş. Bu çok daha konunun iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. Melekler sorumlu tutulmadığı ve nefis taşımadıklarından dolayı zaten verilen görevin dışında bir şey yapamazlar. Ama insan, yaratılış bakımından iyiyi de, kötüyü de bünyesinde barındırır. İyilik etmeyi de, kötülük etmeyi de yine bünyesinde barındırır. Dolayısıyla cüz'i de olsa yani küçük de olsa bir iradesi vardır. Meleklerin önde gelenleri, peygamber olmayan bütün insanlardan takva sahibi müminler, şehitler, Salih amel işleyenler, dinde dost doğru hareket edenler, diğer meleklerden, diğer meleklerde insanların kafir olanlarından, münafık olanlarından, itikadı bozuk olanlarından, ahlaksız olanlarından üstündür. Yani insanoğlu Allahu Teala'nın izniyle meleklerin üzerine yani derece olarak çıkabildiği gibi Allah korusun yaptığımız yanlışlarla günahlarla hatalarla bozuk itikatla ahlaksızlığımızla onlardan daha aşağıda olabiliyoruz hatta hayvanattan dahi daha aşağıda olabiliyoruz peki geçelim meleklerin çeşitleri ve görevlerine meleklerin isimlerine görevlerine Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fakat çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri vardır. Allahu Teala'ya kulluk etmek ve Allahu Teala neyi emrederse harfiyen onu yerine getirmek. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda meleklerin sayısının ne kadar çok olduğunu da ifade eden Birçok ayeti kerime vardır. Onlardan bir tanesi şöyledir: Rabb'inin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. Geçelim bazı meleklere ve görevlerine. Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam dört büyük melekten biri. Vahi getirmekle görevli. Cebrail aleyhisselama, cibril Emin de deniyor. Yani, güvenilen, Emin manasında. Şuara suresi, ve Nahıl suresinde, şöyle geçer. O Kur'an'ı, ruhul emin uyarıcılardan olasın diye, senin kalbine indirmiştir. Kur'an'ı, Rabbinden hak olarak, Ruhul Kudüs indirmiştir. Evet, kendisine Ruül Kudüs adı da verilmiştir. Cebrail Aleyhisselam, meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allahu Teala'ya en yakını olduğu için kendisine meleklerin efendisi anlamında Seyyidül Melae de denilir. Mikail Aleyhisselam, Yine dört büyük melekten biridir. Kainattaki tabi olayları, yağmuru, karı, güneşi, bulutları, rüzgarı ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevli melektir. Mikail aleyhisselam, insan da dahil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması, bitkilerin gelişmesi gibi işlerle görevlidir. Bu okuduğumda hadis-i şeriftir. İsrafil aleyhisselam İsrafil aleyhisselam dört büyük melekten bir tanesi. Sura üflenmesiyle biliniyor. İsrafil aleyhisselam sur denilen alete iki kez üfleyecektir. Bunların ilkinde kıyamet kopacak,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 Bekliyorlar. Ve Azrail aleyhisselam. Azrail aleyhisselam, dört büyük melekten can almakla görevli olan melektir. Azrail aleyhisselam, Allah'ın buyruğuyla, insanların canını almakla görevlendirilen, alıcı, can alıcı anlamlarına gelir. Görevi ölüm sırasında, Canlıların ruhunu almak olduğu için melekül mevt, ölüm meleği adıyla anılır. Bundan başka birçok meleğin farklı farklı görevleri vardır. Şimdi onları sıralayacağız. Ama daha önce buraya kadar sizlerle paylaştığımız konunun kısa bir özetini geçelim. Melekleri diğer varlıklardan ayıran özellikler neydi? Onlar nurdan yaratılmışlardı, nurani ve ruhani varlıklardı. Kesinlikle Allah'a isyan etmiyorlardı. Devamlı Allah'a ibadet ediyorlardı, kanatlı, son derece süratli ve güçlü varlıklardı. Ama kanat derken, bir tasvire gereksinim olmaksızın, uçak kanadı gibi mi, bir kuş kanadı gibi mi diye konuşmaya hiç gerek olmaksızın, kanatlarını sadece Allahu Teala'nın bildiği, ve peygamberlerinin bildiği melekler kanatlara sahiptir. Yine onlar Allahu Teala'nın emir ve izniyle çeşitli şekil ve kılığa bürünebiliyorlardı ve gözle görünmeyen varlıklardı. Dört büyük meleği saydık ve şimdi diğer meleklerle devam ediyoruz. Kiramen Katibin melekleri. İki melektir. Biri insanın sağında, diğeri solunda bulunur. Sağdaki melek o insanın iyi iş ve davranışlarını, soldaki melek ise kötü iş ve davranışlarını tespit etmek ve yazmakla görevli. Halbuki Allahü Teala hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın her kulunun ne yaptığını en iyi bilir. Ama şahit tutmak ve bunları rapor halinde ahirette, bizlerin huzuruna çıkarmak için, bu melekleri görevlendirmiştir. Kiramen katibin melekleri, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere, şahitlik de edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de, bu melekler hakkında şöyle buyrulur. İnsan, hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen,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 Şöyle buyrulur. Allah sizin üzerinize koruyucu melekler gönderir. Diğer melekler münker ve nekir melekleridir. İnsan öldükten sonra kabirde sorguyla görevli iki melek onları karşılar. Bilinmeyen, tanınmayan, değişik kılık ve kıyafette olan anlamına gelen münker ve nekir, Mezardaki insana daha önce hiç görmediği bir şekilde görünecekleri için bu ismi almışlar. Yani bugüne kadar izlenen hiçbir filmdeki, fotoğraftaki, videodaki veya gözümüzün gördüğü hiçbir şeye benzemezler. Bunlar her insana Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne, diye sorular yöneltirler. O insanın iman ve ibadet bakımından durumuna göre kendisine muamelede bulunulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle anlatmaktadır. Kul kabrine konulup yakınları da ondan ayrılınca ki o geri dönenlerin ayak seslerini dahi işitir kendisine iki melek gelir. Onu oturtup "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denen kimse hakkında ne diyordun?" diye sorarlar. Mümin şahadet ederim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir diye cevap verir. Ona "Cehennemdeki yerine bak. Allah orayı cennete bir mekana tedbil etti." der. Adam bakar, her ikisini de görür. Allahu Teala da ona kabrinden cennete bakan bir pencere açar. Eğer ölen kafir ve münafıksa, meleklerin o sorusuna, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sormuşlardı ya, tanıyor musun bu kişiyi, sen dünyada bu kişi hakkında ne diyordun sorusuna, ben bilmiyorum, ben de herkesin söylediğini söylüyordum diye cevap verir. Kendisine anlamadın,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 Kabirde insanları sorgulayacaklarını haber verir. Diğer melekler, Hamele-i arş melekleridir. Arşı taşıyan meleklerdir. Bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçerler. Şöyle ki, Arşı yüklenen, Bir de onun çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler. Diğer melekler, cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli olan meleklerdir. Cennete giren müminlere selam veren ve hizmet eden çok sayıda melek vardır. Bunların başına Rıdvan denir. Rıdvan, baş melektir cennette. Şöyle buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapıları açıldığında cennet bekçileri onlara selam size. Tertemiz geldiniz artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Cehennem melekleri zebanilerse kafirlere azapla görevlidirler. Cehennem meleklerinin başı maliktir. Şöyle buyrulur yine ayeti kerimede. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Bekçileri onlara sizi içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi derler. Evet geldi derler ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Cehennemde görevli meleklerin iri gövdeli, sert tabiatlı ve haşin oldukları yine Kur'an-ı Kerim'de haber verilmektedir. Mukarrebun ve İlliyun melekleri Bu melekler Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. Bu ayeti kerimede de mukarrebun ve illiyum meleklerini anlıyoruz. Diğer meleklere gelince. Buraya kadar saydıklarımızın hemen arasında hatırlayalım. Tüm meleklerin sayısını ve görevlerini ancak yüce Allahu Teala bilir. Ancak bu programda Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde aktarılanların bazılarını sizlerle paylaşıyoruz. Belki daha önce duymadığınız melekleri şimdi konuşalım Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniye ışığında. <Sessizlik> Muhakkibat Melekleri Muakibat meleklerinin anlamı takip eden anlamında. Kulları önlerinden ve arkalarından olmak üzere Allahu Teala'nın izniyle daima koruyan meleklere bu ad verilir. Gece ve gündüz iki ayrı posta çalışırlar. Sabah ile ikindi vakitlerinde görevi değişirler. Rad Suresi 11. ayette şöyle buyrulur: onun, insanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan muhakkibat vardır. Yani takip edici melekler vardır. Bir de hadis-i şerif aktaralım. Buhari ve Müslim'de geçer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir takım melekler geceleyin, bir takım melekler de gündüzleyin,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 Namaz kılarlarken varmıştık, derler. Müjdeleyici melekler. Bunlar, mümin kulların üzerine inerler. Vefatları anında ve kıyamet gününde, onları korkudan yana emin olma ve cennetle müjdelerler. Fusilet suresi 30 ve 32. ayetlerde, allah Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip Dost doğru olanların üzerine melekler iner Onlara korkmayın ve üzülmeyin Size vaat olunan cennet de müjdelenin Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız Gafur ve rahim olan Allah'ın ikramı olarak, orada sizin için canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır derler. Seyyahun melekleri, seyyahun gezici demektir. Bu melekler yeryüzünü gezerler ve zikir meclislerini ararlar. Buldukları meclislere iştirak ederek, zikir halkalarını çep'e çevre kuşatırlar. Öyle ki onlar zikredenlerle gök arasını doldurana kadar birbirlerini orada konuşulanları dinlemeye teşvik ederler. Allahu da o halkadakileri kendi katında bulunanların içinde anar. Bu hadisi şerif Müslim'de geçmektedir. Bir başka melek. İnsanı suretlendirip rızkını, ecelini, cinsiyetini, halini yazmakla görevli melekler. Nutfe, ana rahmine düştükten 40 gün, bazı rivayetlerde 42, 45 veya 120 gün geçtikten sonra Allahu Teala ona bir melek gönderir. Melek onu suretlendirip kulağını, gözünü, derisini, etini, kemiğini oluşturur. Ve o yavru hakkında Allah'ın buyurduğu şu dört hususu yazar. 1. Erkek mi olacak, dişi mi olacak? 2. Şakimi, sahit mi olacak? Yani cennetlik mi, cehennemlik mi? 3. Rızkı ne olacak ne yiyecek dört eceli ne zaman akabinde emrolunduğu şeyler üzerinde arttırma ve eksiltme yapmayarak elinde bir sayfa ile çıkar okuduğum bölüm müslim ve buhari'de geçmektedir dağlarla görevli melekler de vardır Allahu Teala'nın dağlar üzerinde tasarruf ve idare ile görevlendirdiği melekler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlarsanız, peygamberliği görevinin, 10. yılında, kendisini Kureyş müşriklerine karşı koruyan, amcasının vefatı üzerine, himayesine gireceği birini aramak için, Taif'e gitmişti. Aradığını bulamamıştı. Üstelik, ayak takımının taşlarına hedef olmuştu. Yaralandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzgün bir halde, hatta yaralıyken dönerken Cebrail aleyhisselam dinlendiği o ağacın altında Allahu Teala'nın ona dağlar meleğini gönderdiğini bildirmiş. Dağlar meleği de ona "İstersen bu hareketi, bu kötülüğü yapanlara şu iki dağı birbirine çarptırmak suretiyle ceza vereyim, bu iki dağı üzerine kapatı vereyim demişti ya. İşte buradan dağlarla görevli meleklerin olduğunu da anlıyoruz. Okuduğum bu kısımda buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifti. Allahu Teala'ya sürekli ibadet eden melekler vardır. Bu durum bizzat Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Enbiya suresi ve A'raf suresi. Semada bulunan meleklerden durmaksızın Allah'a zikreden, onu tesbih eden, ona rükû ve secde edenler vardır. Onlar bunu yaparken kibirlenmez, usanmaz ve yorulmazlar. Tirmizi ve İbn Macid'e geçen hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aktardığım durumu bize şöyle haber verir. Şüphesiz ki sema gıcırdadı. Semanın gıcırdaması haklıdır. Çünkü semada meleklerin Allah'a secde etmek için alnını koymasından dolayı dört parmaklık bile boş yer yoktur. Bulutlarla vazifeli melek, ismi Rad'tır. Bulutları yanındaki ateşten, mihraklarla Allah'ın dilediği yere sürer. Tirmizi'de geçen hadiste böyledir. Yine infak edenlere dua eden, cimrilik yapanlara beddua eden iki melek daha aktarılır hadisi şerifte. Şöyle ki, Her günün sabahında,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 Şeytanın bir dokunması olduğu gibi, meleğin de dokunması vardır. Şeytanın dokunması nedir? Kötülüğü fısıldamak, anlatmak, hakkı yalanlamaktır. Meleğin dokunması, hayrı fısıldamak ve hakkı doğrulamaktır. Nasıl ki vicdan dediğimiz yüreğimizi kandıramıyoruz, her vicdan sahibinde olandır o, işte o meleklerin dokunmasıdır. Bu aktardığımızda, Tirmizi'de geçen hadisi şerifti. Salih insanların cenazelerine katılan melekler de var. Ebu Davud'da, da, de geçer bu da. Bazı melekler, Müslümanlarla beraber Allahu u Teala'nın sevdiği kullarının cenazelerine katılır. İnsanlar onları görmez ama onlar bu cenaze namazına iştirak ederler, define daha doğrusu iştirak ederler. Cuma günü mescide gelenleri yazan melekler de vardır. Cuma günü olunca mescit kapılarının her birinde gelenleri sırasıyla tek tek yazan, imam minbere çıkınca da sayfaları dürüp, hutbeyi dinleyen melekler vardır. Bu aktardığım, Buhari ve Müslim'de geçen hadisi şeriftir. Yine, sema kapılarının bekçileri olan melekler de geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam, sonra elimden tutarak,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 Diye devam eder Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte. İşte hadislerden anlayabildiğimiz gibi, her gök kapısının oraya geleni gideni sorgulayan bekçisinin olduğunu da anlıyoruz. Buraya kadar anlattıktan sonra şöyle toparlayalım. Bir Müslüman, meleklere şüphe etmeksizin inanmadıkça mümin olmaz. Kur'an-ı Kerim'de geçen melekler yoktur derse imansız olur. Şüphesiz ki melekler alemi akıl ve duyularla hissedilemez. Bu alemi bilmenin tek yolu vahidir. vahilere inanacağız, teslim olacağız. Zaten inanmak Müslümanlığın göstergesi. Şu ana kadar bu programda sizlerle paylaştıklarımda Bunlardan ibaretti. Peki, meleklere imanın farz olduğunu biliyoruz. Faydaları, hikmetleri var mıdır? Değerli kardeşlerim, meleklerin var olmasındaki hikmeti, gerçek anlamda sadece Rabbimiz bilir. Lakin, meleklere inanmanın pek çok da faydası vardır. Mesela, Meleklerin varlığına inanan bir insan, gizli kuvvetlerin gözetimi altında olduğunu, örneğin sağında solunda meleklerin olduğunu, yaptığı her işin ilahi bir kamera gibi, bugünkü kamera gibi hatta ondan çok daha kapsamlı kaydettiklerini bilir ve o insan bu bilinçle sürekli iyi şeyler yapmaya çalışır. Yani meleklere iman aynı zamanda ahiret sorumluluğunu her an hatırlatır. O kişi zinaya gidecek olsa melekleri hatırlasa, benim şu an sağımda ve solumda iki melek var. Bu melekleri kandırma mümkün değil. Allahu Teala zaten her şeyi melekler olmadan da gördüğü halde benim şahitçilerim bu melekler olacak. Deyip uzak durabilir. İçki içerken veya beni şu anda kimse görmüyor ki, bu yalanımı kimse bilmiyor ki diyemeyeceğiz. İşte o zamanda da insan meleklerin kendisine şahit olduğunu bilir. Melekleri kendisi için örnek edinen bir insan onlar gibi olmaya gayret eder. Allah katındaki derecesini yükseltmeye çalışır. Meleklere inanan bir insan, kendisini iyiliğe çağıran her sese kulak verir. Çünkü bunun meleğin sesi olduğuna, şeytanınsa insanı kötülüğe çağırdığını bilir. Bir hadisi şerif paylaşayım. Bu konuda bir uyarı yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her birimiz için şöyle, şeytan da melek de insanoğluna sokularak, Kalbine bir takım şeyler getirirler. Şeytanın işi kötülükle korkutup hakkı yalanlamaktır. Meleğin işi ise iyiyi tavsiye edip hakkı doğrulamaktır. İçinde böyle bir his ve düşünce bulunan kimse onun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdesin. Şeytanın kini bulansa Şeytan'ın koruması Şeytandan Allahu Teala'nın koruması için Allahu Teala'ya sığınısın buyuruyor. Yani hocalarımızın da sohbetlerinde buyurdukları gibi hamd etmemiz lazım. Eğer birine yardım etmemiz içimizden geldiği, dua ediyor olmamız, tesbihatımızı yapıyoruz, bir yere hayırda bulunuyoruz, birisinin hakkında müspet konuşuyoruz, değil mi? Bunlar meleklerin bize fısıldamaları ama şeytanın gelmesini nasıl anlıyoruz? Aklımıza gelen her kötülük. İçkiden, zinadan, hırsızlıktan, kumardan, gıybetten. Yani değil mi? Aklımıza diyelim birini gıybet etmek geldi. Tam onun gıybetini yaparken bir heves duyuyoruz ya İşte o heves şeytanın bizim içimizdeki delili olur. Ama melek o anda üstün gelirse ona tam konuşacakken aklınıza eyvah ben şu an gıybet ediyorum ve şeytanın bana fısıldamalarına cevap vermiyorum. Şeytan cehenneme gidecek ve benim de onun ardından cehenneme gitmemi istiyor diye düşünür. Yine meleklere iman davranışlarımızda sözlerimizde ve başkalarıyla olan ilişkilerimizde ölçülü olmamızı gerektirir. Neden? Meleklere inanan bir insan sürekli yapıp ettiklerinin kaydedildiğinin bilincindedir. İkili ilişkilerde karı koca ilişkilerinde gelin kaynana ilişkilerinde iş yerinde patron, işçi artık ne düşünürseniz düşünün daha da kontrollü olur. Ve son olarak Koruyucu meleklerin Allahu Teala'nın izniyle kendisini koruduğu, yine meleklerin kendisine dua ettikleri, kendisi için istiğfarda bulundukları bilgisini, düşüncesini unutmaz. Bu onun için manevi bir destek olur. Değerli dinleyenlerim, ruhani ve nurani varlıklar demiştik. Apaçık ayetler okuduk sizlere. Bu vaktinin şuunda Sahih hadisler anlattık. Zaten herhangi bir etki altında kalmadan düşünebilen akıl da meleklerin varlığını kabul eder. Bunu imkansız bir şey olarak görmez. Melekler hakkında aktarılanlar bunlar. Bunun ötesinde onlar hakkında kesin bilgiye ulaşamayız. Hiçbir etki altında kalmadan düşünebilen insan... Meleklerin varlığını kabul edebilir. Bunu mümkün görür, imkansız görmez. 14 asırdır hakikat bilgileriyle insanlığa yön veren, mucizeleriyle inanmayanları bile hayrette bırakan Kur'an-ı Kerim'in, bugüne kadar içerdiği hiçbir bilgi yanlış çıkmamıştır. Bu bile bir insan için yeter. Meleklere iman konusunun hemen ardında, kısaca, görünmeyen varlıklardan da bahsedelim. Çünkü birbirine karıştırıyor olabiliriz. Cinler Cinler sözlük anlamına baktığınız zaman gizli ve örtülü bir varlık anlamına gelir. Terim olarak da yine az önce konumuz olan melekler gibi duyu organlarımızla algılayamadığımız çeşitli şekillere girebilen ama meleklerden farkı ne? Şuur sahibi irade sahibi ve davranışlarından ötürü Allah'a karşı hesap verecek olan yaratıklardır. Tekrar ediyorum. Meleklerin herhangi bir sorumluluğu davranışlarından dolayı cennet veya cehenneme gidecek olmaları durumu yoktur. Sadece meleklerle ortak özellikleri bizim onları göremiyor olmamız, duy organlarımızla algılayamıyor olmamızdır. Yine, melekler bahsinde, sizlere hazırladığım bu programda, kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisi şeriflerdi. Cinler konusunu da böyle kısaca ele alalım dilerseniz, istikametimizi bozmayalım. Sağlıklı düşünebilen bir insanın, gözle görülemeyen başka varlıkların olabileceğini, anlaması da mümkündür. İnsanların cinleri göremiyor olması, gözlerinin ateş türevinden yaratılmış olan cinleri görebilecek yetenekte yaratılmamış olmasından kaynaklanır. Cinlerin özellikleri nedir? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarır. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.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 Cin suresi vardır. Bu surede dile getirildiği gibi, cinler içinde çeşitli kesimler vardır. Onların bir kısmı, Müslüman bir kısmı da kafirdir. Cinlerin mümin olanları, müminlerle beraber cennette, kafir olanları da kafirlerle beraber cehennemde kalacaklardır. Cinler, çeşitli şekillere girebilecek, ve insanların yapamayacakları bazı işlerin üstesinden gelebilecek şekilde yaratılmışlardır. Mesela hatırlarsınız Süleyman aleyhisselam Sebe melikesinin tahtını getirtmek istiyordu. Cinlerden bir tanesi o henüz yerinden kalkmadan o tahtı getirebileceğini söylemişti. Cinin Süleyman aleyhisselamla karşılıklı konuşması onların gözle görülebilecek bir şekle girebileceklerine işaret olabilir. Allahü Teala cinleri Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş, o da cinleri ağır ve meşakkatli işlerde hizmet ettirmişti. Hatırladınız. Lakin cinlerin gayba ait bir bilgisi yoktur. Kaderi ve geleceği hiç kimsenin bilemeyeceği gibi cinler de bilemezler. Ancak hayat süreleri çok daha uzundur ve çok daha hızlı hareket edebildikleri için insanların bilmediği geçmişe ait veya şu ana ait bazı olayları rahatlıkla bilebilirler. Ancak tekrar ediyoruz bu durum cinlerin insanlardan daha üstün varlıkları olduğunu göstermez tam tersine şöyle aktarılır. Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldaki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü ızdırap içinde kalmazlardı. Eşefi mahluk olan insanlarız. Cinlerde de insanlar gibi iman etmek, ve ilahi emirlere itaat etmekle yükümlüler. Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım, buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Yine, bazı radyo programlarında sizlerle paylaşıyoruz. Resulü Sakaleyn, evet, hatırladınız mı? Resulü Sakaleyn, iki zümrenin peygamberi, yani, İnsanların ve cinlerin peygamberi denir. Cinler tıpkı bizler gibi yerler içerler, evlilikleri vardır, çoğalırlar, cinsiyetleri vardır yani erkek ve dişilikleri vardır. Onlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. Ancak cinlerin ömrü insanlara nazaran epeyce uzundur. Bu arada bu bölümü çok dikkatle konuşacağım. Bazı durumlarda evet cinlerin insanlara zarar vermesi söz konusu olabilirse de Müslüman bir kimsenin cinlerden korkmaması ve Allahu Teala'nın izni olmadan hiçbir varlığın başka hiçbir varlığa zarar veremeyeceğine inanması gerekir. Peki bunun ispatı nedir? Allahu Teala bizzat Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Gerçek şu ki şeytanın, şeytanlaşmış cinlerin, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Yaprak dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ya bir yaprak dahi Allahu Teala'dan habersiz olarak nasıl kımıldamazsa rüzgarın sahibi olan Allahu Teala o rüzgara Mikail aleyhisselam vasıtasıyla emretmeden rüzgar bir yere gidip de fırtına olamıyorsa insanın korkmaması lazımdır. Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı nasıl Allahu Teala'ya sığınmamız gerekiyorsa cinlerden gelebilecek zararlar hususunda da aynı tutum ve tavrı göstermeliyiz. Peki bu konuda çözümümüz var mı? Allahu Teala'nın izniyle var. İşte Ayetül Kürsi, işte Felak, işte Nas, işte İhlas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin insanı etkilemesine karşı bu sureleri okur, bu yönde örnek bir davranış gösterirdi. De ki: Ey Rabbim, ''Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.'' Ve son olarak şeytan peki kim? Yine göze görmüyor ama varlığı kesin olarak biliniyor. Azgınlık ve kötülükte çok ileri giden kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı veriliyor.'' İlk şeytandan iblis diye söz ediliyor. İblis azmış ve Rabbinin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinin dışına çıktı. O bir cindir. Allah'a ibadet ederek derecesini yükseltmiş ve melekler arasına karışmış, daha sonra da isyanı yüzünden bu konumunu yitirmiştir. Böylece iblis bir şeytan, yani Allah'a karşı çıkan ve kovulan bir varlık oldu. Adem aleyhisselama üstünlük taslarken, melekler arasındaki yerini de kaybetti. Bu sefer gözü döndü ve azgınlığı arttı. İçindeki kin ve nefret ateşi daha da büyüdü. Ve küstahlaşarak dedi ki, Yemin ederim ki, ben de insanları saptırmak için senin doğru yolun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu verdiği nimetlere şükredenler halde bulmayacaksın. Yeryüzünde onlara günahları süslü, hoş ve zevkli göstereceğim. Ve onların hepsini mutlaka günah işlemeye teşvik edeceğim ancak onlardan ihlaslı, sana tam inanan ve seni çok seven kulların hariç. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi, Allahu Teala'nın gösterdiği dost doğru yoldan uzaklaşmak, yasakları çiğnemek, şeytana imkan ve fırsat vermek demektir. Sapıklık ve azgınlıkta devam edenler, şeytanın kendilerini çepe çevre kuşatmasına, kendilerinin de şeytanın esiri olmalarına sebep olurlar. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu bir düşman sayın. O kendi taraftarlarını ancak ateş şehrinden olmaya çağırır buyuruyor Mevla'mız Celle Celaluhu. Allahu Teala'dan niyazımız tüm şerlerden, şerli olanlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi Muhafaza buyursun. Amin. Geldik programımızın nihayetine. isan ettiysek affola. Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden görünmeyen varlıklar üzerine mevzuları paylaşmaya çalıştık. Bir başka programda buluşmak ümidiyle en emin olana emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.